Laikliği hiç, hiç sevmezler, onu benimsemezler, onu, benimsemezler, onu yaşamazlar. Ben yaşamazlar. Böyle mi zannediyorsunuz? Laiklik ne demektir? Devletin dinler karşısında eşit mesafede durması demektir. Bunlar Bunların neresi İslam'a aykırı? Neresi bunların şeriatı aykırı? Ben laikliği de, sosyalizmi de, demokrasiyi de, komünizmi de İslam'a aykırı bulmuyorum. İslam'a aykırı bulmuyorum. Kur'an'ın mesajlarına hepsini de uygun buluyorum. Ee... Laiklikten maksat eğer her dindarın, her din mensubunun kendi dinini istediği gibi özgürce yaşaması, hiçbir müdahale görmemesi, başkasının alanına girmedik sürece ise buna bizim bir eleştiri <gülüyor> sözü olmaz. olmaz. İçimizde söz gelimi belki laikliği savunan o kadar cahilce görüş sahibi olan bulunmayabilir ama içimizde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 2002'de faiz kullan, şey, e, kredi kullanan esnafımızın sayısı 63 bin civarındaydı ve gittikçe düşüyordu. Şimdi 317 bin geçen sene kredi kullanan esnafımız. Yasal olarak oynanan şans oyunlarında da cazibiyi arttıracak cazibiyi, cazibiyi arttıracak. arttıracak. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان, الشيطان فاجتنبون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 Allah korkusunu ara bakalım bulabilirsen. Allah'ın varlığına inanmak yetmiyor. Ebu Cehil de inanıyordu o kadar Allah'a. Her şeyden önemlisi Allah'ı unutuyoruz. Ve Allah da bizi unutturuyor. Kendimizi unutuyoruz. Müslüman olduğumuzu unutuyoruz. Kendimize gelmeye davet edilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Allah'ı görmeyen, Allah'ın gördüğünü hesaba katmayan kendini de görmüyor artık yaptığını da bilmiyor ee, Müslümanlığını unutuyor insan ee, sorumsuzca davranabiliyor evet asıl hüsran kişinin Rabbini unutarak yaşamasıdır Allah'la olan misakını kulluk ahdini hiçe saymasıdır Çeşitli ilahlar türeterek Rabbimizden başka varlıklarda ilmi hiçbir dayanağı olmayan zanna dayalı üstünlükler vehmedenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, ey cahiller, siz bana Allah'tan başkasına ibadet etmememi mi emrediyorsunuz? Sahte ilahlar ve putlar üretenlerin cahil olduklarını beyan eder. Esas bilinmesi gereken Allah'ı bilinmesi gerektiği gibi bilmediği için, özü bilmediği için, esası bilmediği, yanlış bildiği için. Bakın Aristo Allah'a iman ediyor. Ee, ama nasıl bir Allah'a nasıl iman ediyor? Diyor ki, benim inandığım Allah dünyayı yarattı. Sonra yarattığı dünyaya dönüp baktı, beğenmedi.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 Yapmama özgürlüğünü kendinde görüyordu. O muamelelerin ve muamelelerin, eğer Allah ve Ressam onlara bir iş verirse, onlara bir seçim vardır. Onlara bir seçim ve ve ve Hayatlarının bazı bölümlerinde sanki o konuda Allah'ın bir emri, hükmü yokmuş gibi davranabiliyorlar. Kendisine Allah'ın bir teklifi, emri yokmuş gibi bir hevasına tabi olma özgürlüğü görür. İnandıklarını iddia ettikleri Allah'ın tüm bu alanlarda bir ölçü koymadan, bir hudut belirlemeden kendilerini şeytanlarıyla ve hevalarıyla baş başa serbest bıraktığına inanıyorlar.